Bir de baba fedakarlığı öğretiyor, kurban kesiyorsun ve dağıtıyorsun. Fedakarlığı öğretiyor bir de baba Hak yolunda kan dökmeyi öğretiyor. Koçlu kesemeye ne olana harbe gönderiyor ilahi ilahi kelime tuhaf işin. O da o da kurban.